Bismillaahir Rahmaanir Raheem Pismin Bismillahirrahmanirrahim. vaan Bu kitap aziz va akimura, olan tarafından tarafından indirilmiştir. ve ve yeri ve ikisi arasında biz biz şüphesiz yerli ve ve bir süre süre için yarattık. İnkar edenler uyandıkları şeylerden şeylerden yüz çevirmekte dediler. Ayet yaratılanların Allah'ın kudret ve bilgilerine delalet ettiklerini bunların kıyamete kadar varlıklarının devam ettireceklerini ama inkarcıların kıyafeti ve dehşetini kabule yanaşmadıklarını vermektedir. De ki Söylesinize Allah'a bırakıp taptığın şeyler yeryüzünde ne yaratmışlar? de bana. Yoksa onların göklere ortaklıkları mı vardır? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bundan evlenen Size indirilmiş bir kitap yahut da bir bilgi kalıntısı varsa onu bana getirin. Allah bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapanlardan daha asıl kim olabilir? Oysa onlar bunların tapmakta olduklarını bilmezler, haberleri de yoktur. Let right. Sen onu uydurdu mu? diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah tarafından bana gelecek şey savmaya gününüz yetmez. O sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşınlıkları çok daha iyi bilir. Benim de sizin aranızda şahit olarak o yeter. O bağışlayan Pana Vesde, ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana Uyaran, edilene uyarım. Ben sadece Ay, bir on myös teille, göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi että teillä önce myös teille, että geçtiğini hatırlamış kendisinin ve kavminin dünyadaki durumunun ne olacağını bilmediğini belirtmiş. Dikkatlerini eski peygamberler ve ümmetlere çekerek onlara uyarmıştır. De ki, hiç düşündünüz mü? Şayet bu Allah tarafından ise Ve siz de onu inkar etmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahitte bunun benzerini görüp inandığı hale siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmalı mısınız? Şüphesiz Allah Celle Celaluhu zalimler topluluğunu doğuruyor. Ayette dikkat çekilen husus, Kur'an, Allah tarafından gönderilmiş olduğunun teyit edilmesidir. Bunun İsrail oğullarından olan şahit de bir rivayete kiralteti Musa'dır. Diğer bir rivayete göre ise, Abdullah bin Selam'dır. Tefsirlerde söylenin tamamının Mekki sayılması halinde, Yahudi iken Medine'de Müslümanlığı kabul eden bu zaten işareti, gaybe haberi olarak da niteleneceği belirtilir. Öte yandan surenin sadece bu ayetin Medine'de görüşü de vardır. Oh, no. oh. No. ilk girenlerin seviyelerinden belli olduğunu söylemişler. Kitaba da dil kuzanmışlardı. Ayet inkarcıların bu tutumlarını sevgileyip kınamaktadır. Ondan önce de bir rahmet ve rehber olarak Musa'nın kitabı vardır. Bu Kur'an'da zulüm edenlerle uyarmak ve iyilik yapanları müjde olmak üzere Arap misaliyle indirilmiş doğrulaycı bir hitaptır. Ayet Kur'an'dan önce Tevrat'ın var olduğunu, Kur'an kendinden önceki kitapları da ve hatta tervahatı da doğrulayıp tasdik ettiği ifade etmektedir. Rabbimiz Allah der deyip de sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir der. Onlar cennet ehlidir der. Yapmakta olduklarına karşılık Orada eri kavataan. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdığı ve zahmetle doğurdu. Taşınmasıyla sütüden kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan güçlü çağına erip 40 yaşına varınca der ki, Rabbi bana ver, ana ve baba sükretmemi ve razik olacağım yaralı iş yapmanı temin et nasip et. Benim için de zürriyetin içinde iyiliği devam eder. Ben sana döndüm ve elbette ki, ben Müslümanlardanım. tevhide yönelmek ve islava girmek en büyük Allah'ın hoşnut olacağı davranışları yapmaya çabalamak, mesela Hz. Ebu Bekir'in yaptığı gibi, kafirlerin işkencesi altında kıvranan müminlerin kurtuluşunu sağlamak, yapılması gereken yararlı işlerlerdir. Ayrıca bütün neslin salih Müslümanlardan istemekte. İnsanın yapacağı dualar arasında olmalıdır. İşte yaptıkların izini kabul edeceğimiz ve ulahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetliktir. Ve cennetler cennetlikler arasındadırlar. Bu kentlerine verilen doğru bir sönüdür. Bu ayet yukarıdaki duayı eden Hazreti Ebu Bekir ve diğer müminlerin itaatlerin karşılığını sevap ve mükafatla işaret etmektedir. eder. Ve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 Gerçekten onlar zıyanı uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını verir. Asla kendilerine haksız yapılmaz. Ayet müminlerin ve kafirlerin yaptıklarının karşılığını göre terjelevät varanneet ilmentää. İman edenlerin cennette, te, edenlerin de te, ashaltaan aşağı olan cehennemde on işaret etmektedir. ilmentää. edenler ateşe arvonjakelun on. Onneille on te. dünyadaki on bütün güzel Onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yerinde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltılı bir azap göreceksiniz. Ad kavminin kardeşi Huduh'an, zira o kendinden önce ve sonra da gelip geçtiği Ahgaf bölgesindeki kavmine Allah'tan başkasına kulluk etme, ben sizin büyük bir günün azamına uğraman korkuyor korkuyorum demişti. Ayette geçen ahkaf huzul ve yüksek kum yiğinin manasına gelen hıkfın çoğukudur. olan At, Yemen ve denize nazi kum tepeleri arasında oturduğundan bu bölgeye ahkaf edilmiştir. Sen bizi tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Hadi, doğru söyleyenlerden bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getirdiler Hud da bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size bana gönderilen şeyi duyuluyor fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum dedi. Hud Aleyhisselam'ın bu sürüyle başlarına gelecek azabın zamanını Allah'ın Nihayet ajatkoon. Voi, doğru ajatkoon, että, bulut şeklinde görünce bu bize yağmur yağdıracak että, bir buluttur dediler. Hayır o sizin acele että, istediğiniz şeydir. ajatkoon, että, ajatkoon, että, ajatkoon, että, ajatkoon, että, Rabbinin emriyle her şeyi yikar, mahveder. o kasırga gelince, onların ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. Iştelik, suç işleyen tohumunu böyle cezahat edildiğine göre, bu Yerle gök arasında savurarak parçamış ve helal etmiştir. Sadece hazret Hud ve iman edenler bi bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alayi durdurdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Ayetin beni dindiğine göre kavmi Mekke kafirlerinden daha büyük kudrette imkanlara sahip olmuştu. Üstelik kendilerine göre Göz, kulak ve kalple ilahi nimetin kadrini bilecek ve Allah'a inanacaklardı. Fakat hüccetlere rağmen inkarda direnince azap onları helak etti. ki biz çevremizdeki memleketleri de yok ettik. Belki doğru yola dönenler diye ayetleri tekrar tekrar. Çevredeki helak edilen memleketlerin semud ad ve benzeri kavimlerin ülkeleri olduğu belirtilmiştir. Allah başka kendilerine yakınlık sağlamak için Tanrı elindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya, hayır onları bırakıp gittiler, bu onların yalanı ve huynuru şeylerdir. Ayet Kutu'nun Allah'a yaklaştırıcı nesneler olarak inandığı düzmece tanrıların hiçbirinin azabı uzaklaştırmadan tesire olmadıklarını haber verirken ayrıca kutları Allah'a yakınlığı vesilesiyle saymanın da boş ve manasız bir Huk neut voivat bir gurur Kur'an dinlemeleri için sana yönelmişti. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca birbirlerine susun, susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Rivayetlere bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif seferinde Nahır valisinin sabah namazı kıldırırken 7 ya da 9 kişiden teşekkür eden cinler grubu peygamberimizin okuduğu Kur'an dinlemeye gelenceler Kur'an'ı dinleyip kalplerine derinlerde ''Ey kalmış dediler. Doğrusu bir muzadan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan hakka ve doğruyla ileten bir kitap dinledik. Ey kalın Allah'ın davetçisine uyur. Ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı kısmen bağışlasın ve sizi acı bir adattan korusun. Ayetin belirttiğine göre Cinnet Allah yolunun davetcisi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kavunlarının uymalarını isterken Allah'ın günahlarının bir kısmını bağışlayacağını da beyan etmişlerdir. Çünkü kul hakkıyla ilgili günahlar hak sahibinin rızası olmadıkça bağışlanmaz. Allah'ın davetcisine Uyuyan kimse yeri yüzünden Allah'a adiz bıraktır değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunamaz. İşte onlar apaçık bir içinde dediler. Alam <gülüyor> وَأَمْ <تصفيق> يَعَيْهُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Hazret. Onlar hakkında acele etme. Onlar davet edildikleri azabı gördükleri gün. Sanki dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir temlidir. Yoldan çıkmış topluluklardan başkası helak edilir Hiç. Ayette geçen ölül azgın acımı sahibi peygamberler hakketdir. -Mu, İbrahim uza, İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Gerçekten azım sahibi peygamberler şeriatların tebliğ ve tesisinde büyük gayret sarf etmiş. Ortaya çıkan güçlere ve düşmanlıklara göz gelmişlerdir. Ayette Hazreti Peygamber'e bu büyük peygamberlerin vasıflarını hatırlatırken sabırlı olması istenmiş. İnkarcıların azap karşısında durum ve tutumları da tasvir edilmiştir.